917, numaralı konu, Hazreti Peygamberin çocuk ağlamasından ötürü namazı çabuk kıldırması ve şefkat hususunda bir adamla olan kıssası, Evet, Allah'ın Resulü, çoğu kez namaza başlarken namazı uzatmak isterim, fakat kulağıma bir çocuğun ağlayan sesi gelir, ben de namazı hızlandırırım, çünkü biliyorum, çocuğun annesi, onun ağlamasından ne kadar zorluk çeker, buyurmuştur.